Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, Radyo Havandasınız, Paslaşmalarda birlikteyiz tekrar. Bu hafta değerli ağırlıklı bir sohbet yapacağız sizlerle. Galatasaray koca bir sezonun ıı, tek bir maçta telafisini istedi. Daha doğrusu taraftarları bunu istedi. Koca bir sezon gitti. Sizden hiçbir şey istemiyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Bari Fenerbahçe'yi yenin dediler. Ee, bir de Türk Telekom Arena Stadında ilk kez bir derbi maçı oynanacak ve bu da Fenerbahçe oldu. Bir yanda avantaj bir yanda dezavantajdı. Kazanırsa Hakikaten çok anlamlı olacak, ama kaybederse de bir o kadar Galatasaray için e, olumsuz anlamda bir büyük bir anlam olacak. Yeni statla birlikte Fenerbahçe karşısında yaklaşık 11 yıldır Galatasaray'ın e, rakibi karşısındaki negatif durumunun da değişmesi söz konusu olacaktı. Çünkü Ali Samiyen'de de bir yeniyorsa iki yeniliyordu. Kadıköy'de ise genelde yeniliyordu. Ta ki işte ligin ilk yarısında Hacı ile gelen o beraberlik alınana kadar. Yani içeride dışarıda Galatasaray'ın karnesi Fenerbahçe'ye karşı kırıklarla doluydu. Yeni statla birlikte bu makus tarihin değişeceğini umuyorlardı. İşte hani tedbirli mekanda ferahlık vardır hesabı. Yeni bir başlangıç, yeni bir umut diye umuyorlardı. Fenerbahçe ise e, öncelikle oradan puan çıkartmayı umuyordu. Yani önce puan, sonra 3 puan, sonra galip gelmişiz, işte tarihe geçmişiz, e, orada Galatasaray yemişiz. Bunlar daha sonra düşünülecek şeylerdi. İlk etapta puan almak istiyordu Fenerbahçe. E, Maç başladı. 45 bin kişi doldurmuştu stadı. 2500-2600'ü Fenerbahçeliydi. Fenerbahçelilerle Galatasaraylılar arasında herhangi bir gerginlik yaşanmasın diye Fenerbahçelilerin oturduğu bölüm özel bir e, şeffaf maddeyle çevrilmişti. Yani bir nevi, bir nevi Kanarya kafeslenmişti Türk Telekom Arena'da. Ama o taraftarlar zaten maça gidene kadar yapmaları gereken bütün taşkınlıkları yapmıştı zaten. E, bindikleri belediye otobüslerin camlarını kırmışlardı. Galatasaraylılar da Fenerbahçeliler de. Hatta bazı Galatasaraylılar bindikleri metroda e, tren vagonlarına sallayıp tehlikeli anlar yaşatmışlardı. Diğer insanlara, futbolla alakası olmayan insanlara da. E, Tabi o otobüsle gelme sırasında taraftarlar da şöyle diyorlar. Bizi e, Otobüslere tavuk kümesine koyar gibi koydular. Havasızlıktan biz kırdık vesaire diyorlar. Bu da haklılık payı olan bir eleştir ama bunun çözümü tabii ki otobüs camlarını kırıp trafikte gitmek değil. Gelelim maça. Ee, 65 dakikasını Galatasaray'ın iyi oynadığı ama finali Fenerbahçe'nin yaptığı bir maç oldu. Fenerbahçe özellikle ligin ikinci yarısında bunu çok yapıyor. Beşiktaş maçında da bunu yaptı. Ee, Galatasaray aslında puana daha çok ihtiyacı olan takımın Fenerbahçe olduğunu hatırında tutup oynasaydı, telaş etmeseydi, çok fazla tempo yapmasaydı ve Fenerbahçenin açıklarından faydalanmanın yoluna gitseydi belki sağdan garip ayırabilirdi. Zaten ilk yarıda bunu yaptı, ikinci yarı nedense ani bir şekilde e, hani Fenerbahçe'nin üzerine geleceğini hesaplayarak kapanır gibi yaptı. E, ancak oyuncu değişiklikleri yanlış olunca e, o Hacı'nin işte kontradan ikinci golü bulurum hesabı tutmadı. Maçın en çok motive olan oyuncularından Kazım Oyundan çıkartması büyük bir yanlıştı. Tabii bunlar bizim maç sonrası söylediğimiz şeyler. Biz oyun olup bittikten sonra söylüyoruz. Hani iş işten geçtikten sonra ahkam kesmek kolaydır ama e, neticede bizim de yapabileceğimiz başka bir şey yok. Arda Turan hazır olmadığı halde sırf hani istek şarkı hesabı sahaya sürüldü. Yok işte sezon sonu ayrılacak tabi Fenerbahçe derbisi oynasın da gitsin gibi. Halbuki Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın galibiyetiye ihtiyacı vardı. Yoksa bazı insanlara jübile ya da premier yapma derdini taşımaması lazımdı. Pio gibi bir önceki hafta Ankara'da mükemmel bir oyun çıkartan ve de aranılacak ismi olan oyuncunun kadroya, yani kenarda tutulması, oyunu çok çok ama çok büyük bir hataydı Hacı adına. Fenerbahçe geriye düşse bile öyle kör gözüne parmak e misali saldırmıyor. Yani isteseniz de yani muhtemelen Aykut Kocaman şunu konuşmuştur devre arasında. Şimdi biz 1-0 gerideyiz diye rakip bizi kontradan yakalamaya çalışacak. Geri çekilecek e bizi kontra yakalamaya çalışacak. Biz bunu yapmayacağız. Sabırla sanki maç Berabere gidiyormuş gibi. Hatta biz önlüymüşüz gibi oynayalım. Ki öyle yaptı Fenerbahçe. Serin kanlılığını korudu. Bu serin kanlılığı korumada da bir numaralı etken Alex de Saoza. Hani şöyle şu anda canlı karşı karşıya olsak sizlerle diyeceğim ki ayağa kalkınız ve şapkalarımız da varsa çıkartalım ve Alex de Saoza'ya bir saygı duruşunda bulunalım. Hakikaten, hakikaten, taraflı tarafsız, özellikle çıplak gözle izlediğinizde bir futbol şairiyle karşı karşıyasınız. Topu, topu topla sevişiyor adeta. O kadar naif, o kadar yumuşak ki bir serbest buluş kazanılığında lütfen dikkat edin. Topu alması, getirip yerine koyması... Ve vuruş için hazırlık yaptığı hazırlıklar. Hepsi böyle şiirsel. Hani e, özellikle Latin Amerikalılar topun canı olduğuna inanırlar. Yani topun bir canı var derler. Onu seveceksiniz. Severseniz o sizi mutlu eder. Alex böyle bir oyuncu. E, e, Bunun da semeresini görüyor. Şu anda yaşı 33-34 ve ee, geldi ilk sezondaki çizgisinde, 2004'teki Alex'i bir kez daha izliyoruz. Bize çok güzel bir e, futbol e, tadı veriyor. Lütfen bu gözle izleyin Alex'i. Üzerindeki formaya takılmadan, kendi tuttuğunuz takım olmasa bile bu gözle bakın. İşte o Alex, o Alex... Semih'e attırdı golün provalarını yaptım maç içinde bir iki defa. Ve göz göre göre o golü attırdı. Böyle bir golü yiyen Galatasaray defansı şimdi haftaya Avusturya karşısında milli takımın da sigortası olacak. Hani umarız yanıltırlar bizi. Umarız Galatasaray'daki performansını çok üstüne çıkarlar. Çünkü cepheden gelen bir topu karşılamayı bilmeyen bir e, defans hattına sahibiz. Şimdi milli takımda ve maalesef e, Fenerbahçe in Alex'le topları nasıl kullandığını Türkiye'de 7 yıldır kimse çözemedi. Yani çözüyor da ne yapacağını biliyor da nedense tedbirini bir türlü uygulamaya sokamıyor. Karşı koyamıyor. Ee, Semişen Türk ne denilebilir ki yani hani atsan atılmaz satsan satılmaz yıllardır yedek böyle üst üste ilk 11'de çıktığı maç sayısı toplasanız e, 15'i geçmez yerli hocalar yabancı hocalar gelen giden dünya çapında hocalar hepsi bu çocuğu yedek soyundurdu fiziko döneminde ilk 11 çok görüyordu ve Fenerbahçe de o sezon bu işin semeresini almış. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmıştı. Aykut Kocaman geldi. Dedik herhalde hani hep diyorlar ya yerli sever ama o da o şekilde kullanıyor. Demek ki demek ki bunu böyle kabul etmek lazım yani Bazı oyuncular ikinci yarıda girmeyi sever diyelim. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz paslaşmalara. Ayrılık ayazı Hayat bir denizmiş kirlenir. Benim kalbim çok temiz Nasıl geçerse geçsin Sen alem tutmuşmuş, baş olsun. olsun. Yedinci han halime. Mutluluk benim olsun. Şu giden yemi benim olsun, olursun Yakarım yangınım mah olsun, olsun. Yedinci han halime. Yeter yanımda var Saydın sana ne yaptın? sen beni Yaktın bir zalime Çaldı gittiğinden yılları Koyamadım yeri Ben Kenan Başaran, paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Derbi de Galatasaray'ın e, stadını, yeni stadını tırnak içinde başına yıkan oyuncular Alex ve Semih Şentürk oldu. Fenerbahçe açıkçası çok akıllı, soğukkanlı, deplasmanlı olduğunun farkında olarak oynadığı maçı e, Bundan önceki yıllardaki derbilerde oyun olarak da daha çok öne çıkıyor ama bu sefer bunu yapmadı. Rakibinin hatalarını kolladı ve ilk bulduğu anlamlı pozisyonlarda gole çevirerek Türk Telekom Arana'dan 2-1 galip olarak evine döndü. Ne oldu? Böylece Galatasaray'ın yıllardır inşa etmeye çalıştığı ve nihayet bu sene girip topun oynamaya başladığı Türk Telekom Arena'daki ilk derbiyi Fenerbahçe kazandı. Ve şöyle bir manşet çıktı ortaya. Fenerbahçe'ye Türk Telekom Arena'da Kadıköy yani stadın adı da değilse, yerin de değilse Galatasaray'ın makus talih bir türlü değişmiyor. Şimdi Galatasaray diyoruz. Diyor da Beşiktaş'ta son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı olan üstünlüğünü kaybetti. Şu anda Fenerbahçe hem Galatasaray'a, hem Beşiktaş'a, hem Trabzonspor'a, Trabzonspor'da tam emin değilim ama büyük üstünlük sağlamış durumda derbilerde. Birebir yaptığım maçlarda. Her e, bu yüzyıllık rekabette gözlemlenmiştir. Yani bazen bir takım diğer takıma böyle seriler yapar, uzun süre e, üstünlük sağlar. Sonra bu değişir. Ama Galatasaray uzundur, çok uzun yıllardır e, Fenerbahçe'nin arkasında galibiyet sayısından. Artık ezeli rekabet neresinde bu işin demeye başlayanlar çıktı. Hani hep Fenerbahçe geliyor, kazanıyor, gidiyor. Bunun neresi rekabet, neresi derbi demeye başladılar. Bunun dışında derbide e, damgasını vuran olaylar da vardı. Neydi onlar? Yani maç, maç için öncesi sonrası genel olarak daha önceki derbilerden e, çok sakindi. Daha sakindi. Öyle maçı gölgede bırakan şeyler... Olmadı çok fazla. Bir pozisyon hariç e, sahaya bir rakış hissi atıldı. E, nereden atıldığı hala araştırılıyor. Yani bu yeni arena statlarında localar, çok sayıda loja oluyor. Restoran tipi yerler oluyor. Hani muhtemelen eğer güvenlik tedbiri sizinden kaynaklandıysa yani normal e, loja dışındaki taraftarlar sokmadıysa bu lojadan atıldı deniliyor. işte efendim orada bardakla e, servis yapıldı falan. Yani onu atan adam gider dolaptan da alır götür yani. O kadar da şey değil. E, bay efendim işte lojalarda viski içilmiş de rakı içilmezmiş de rakı olan o, lojadan atılmış olamaz deniliyor. Yani yani e, tabii herhangi bir futbolcunun yararlanmamış olmasından dolayı olay daha çok işte mizahi şekilde ele alındı ve geçiştirildi ama o şişe özellikle kaleci Volkan'ın başına gelebilirdi zaten kıl payı kurtulmuş ve bugün öyle bir talihsizlik yaşansaydı futbol değil bunu konuşacaktık tamamen bunu konuşacaktık ee, yıllar önce de 1970'lerde de bir Galatasaray taraftarı yine bir Avrupa maçında Galatasaray Anderlet maçında da sahaya yine rakışçısı atmış. O, o kişinin Namık Namık Bey'in onun hikayesini de e, önceki günkü Radikal gazetesinde daha doğrusu dünkü Radikal gazetesinde Hakkı Özdal imzasıyla okuduk. Bir taksici arkadaşımız 1975 galiba, 30-35 yıl önce bu olayın kahramanıydı. Son rakı olayı yaşanınca Hakkı arkadaşımız aradı ve kendisiyle görüş konuştu ve ilginç bir hikaye ortaya çıktı. Yani sarayın sahaya rakı şişesi atmasının bir tarihi de var. Böylece Böylece Galatasaray 2010-2011 sezonunun tarihin en kötü sezonlarından biri olarak kayıtlara geçirdi. Hem Ali Yen'deki son derbiyi Beşiktaş'ın önünde kaybetti. Hem Türk Telekom Arena'daki ilk derbiyi Fenerbahçe'yle oynadı kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendi. Ligden koptu. Avrupa'ya gidemiyor. Efendim söyleyeyim. işte 14. yenilgisini aldı. Teknik direktörü gidecek mi kalacak mı? Gidecek de ne zaman gideceği belli değil. Başkanı gidecek mi gitmeyecek mi? Belirsizini koyuyor. Yönetim kendi içinde bölünmüş. Paramparça olmuş. Camia dedikleri o divan kurulu kongre üyeleri paramparça olmuş. Kim derdi ki 2000 UEFA şampiyonu Galatasaray bugün bu şekilde darmadağın olacaktı. Fenerbahçe. Galatasaray UEFA şampiyonu olduğunda darmadağın olan Fenerbahçe ise son 10 yılın en istikrarlı kulübü haline geldi. Şampiyon olsa da olmasa da belli bir standartı var. Hasılı geldiler. Türk Telekom arenada Galatasaray'ı yenip 10'da 10 on yaptılar. Bu da ilginç bir nokta. Fenerbahçe son 10 maçında kazandı. Ligin ikinci yarısında oynadı. 9 maçı kazandı. Beşiktaş'ın ikinci yarada 17 17 yaparız esprisi komik kalırken şu an itibariyle Fenerbahçeliler Şimdi 18'de 18'den bahsediyorlar. Böyle bir şey gerçekleşirse artık Fenerbahçelerin dilinden kurtulamazlar Beşiktaşlar. yaşlar. Trabzonspor Fenerbahçe'nin rakibi zorlandı gençler Birliği karşısında ama son dakikada Alen golüyle 2-1 maçı kazanıp Avrasya'da ikinci sıradaki yerini korudu. Bursaspor Kankası Ankara Gücü'ne 2 Puan kaptırdı sahasından 0-0. E, şampiyonluk yarışından koptu. Bunu zaten Ertuğrul Sağlam da söyledi. Ertuğrul Sağlam sadece bu seneydi. Önümüzdeki yıllarda da artık Anadolu'dan şampiyon çıkmasının zor olduğunu söyledi. Bu yapılanmayla devam edilirse. Yani bir reform öneriyor. Bir yeniden bir yapılanma öneriyor. Ben biraz Ertuğrul Sağlam'ın acaba Beşiktaş'taki teknik direktörlük koltuğunun boşalmasından dolayı bir e, kafası mı karıştı? Tekrar Beşiktaş'a mı dönmek istiyor da diye de düşünmüyor değilim. Biraz şeytan avukatlığına yapayım. Hazır laf Beşiktaş'tan açılmışken Beşiktaş'a değinelim. Tayfur Havuççu şüsterin yerine geçti. Sezon sonuna kadar emaneten. Olağanüstü bir başarı gösterirse kafaları karıştıracak. Ya acaba yeni sezonda da mı Tayfur olsun diyecekler. Başarısız olursa da kimse bir şey demeyecek zaten. Ee, Kayserispor karşısında ikinci yarısı zevkli, güzel, coşkulu bir oyunla 4-2 kazandılar. Ama taraftarın yaptığı küfürlerden ötürü de e, muhtemelen seyircisi oynamacı sağlayacaklar ve asıl hedefler olan Türkiye Kupası'nda güçlü Gaziantepspora karşı sahalarında sahalarında seyircisi oynamak zorunda kalacaklar. Kupa tehlikede diyebiliriz. E, bu arada Ertuğrul Güney'in, Kültür Bakanı Ertuğrul Güney'in Dolma ki stadın yıkılsın, benim hayalim o stad yıkılsın, yerine Efendim park bahçe gibi bir şey olsun demesi Beşiktaş taraftarın büyük tepkisini çekti. Açıkçası biraz sinkaflı da olsa e, kendisine çünkü Stat dolma bahçeyi kaydırıyor deyince onlar da bu kaydırma lafından esinlenerek kendisine bir beste yaptılar. Stat bu beste inledi. Ayrıca ucube Ertuğrul diye bağırdılar. E, ben Bugün Radikal'de çıkan yazımda da belirttim. Şunları anlayabilirim. Orada yeni bir stat yapılmasın istemiyoruz. Hele yanında alışveriş merkezi şu bu hiç olmasın. Eyvallah anlarım. Ama o stat yıkılsın diyenlere itirazım var. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasına karşı çıkıldığında ne demiştik? O şehrin hafızasıdır. Yani bazı yapılar bizim hafı, toplumsal, kentsel hafızamızdır. Güzel ya da çirkin olmaları önemli değildir. Buradan tartışılmaz denilmişti. Hatırlatmak istiyorum. İnanı statı da akemeden bir yaş küçük. Zaten tarihi bir yapı. Büyük bölümü. Dolayısıyla bazı kültür sanatçı arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. akemi Yıkılmasına karşı olup da Dolma Bahçe Stadının yıkılmasını isteyenlerin büyük bir çelişki içerisinde olduğunu söylemek istiyorum. Ertuğrul Günay diyor ki gücüm yetmiyor otelleri falan yıkmaya. O elimde olsa oradaki otelleri de yıkarım diyor. Affedersiniz ama yüzde 50 üstünde oy hedefleyen bir iktidarın kültür bakanısınız hala hazırda yüksek bir oyla ve yüksek bir milletvekili sayısında meclistesiniz. Sizin gücünüz yetmiyorsa kimin gücü yetiyor? Ben anlamış değilim. Yine bugünkü yazıda onu söyledim. İlla içinde Beşiktaş'ın geçtiği bir yapıyı yıkmak istiyorsanız Sayın Ertuğrul Günay buyurun Beyoğlu'nda Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirel'in yaptığı bir alışveriş merkezi var. İki katı kaçak. Buyurun yakın. Sonra Dolma de yıkarsınız. Evet. Programımızın son bölümünde voleybol diyeceğiz. Bir kısa ara. gün gün Ben Kenan Başaran Radyo Havandasınız Pasajmaların son bölümünde. Voleybolda Türkiye büyük bir başarı imza attı. Ee, Vakıfbank, Güneş Sigorta, Türk Telekom gördüğünüz gibi çok kısa bir isim var. <gülüyor> ee, Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Yani futbolun Şampiyonlar Ligi neyse voleybolunda Şampiyonlar Ligi o alınabilecek en büyük kupayı aldılar kulüpler bazında. Üstelik Fenerbahçe'nin el sahibi olduğu bir dörtlü final sonunda ve üstelik Fenerbahçe'yi yenip finale çıktıktan sonra. statü şöyle, Türk takımları yani aynı ülkenin takımları finalden önce birbirleriyle karşılaştırılıyor ki final iki ülke takım arasında oynanmasın. O yüzden Vakıfbank daha önce eczacı başına elemişti çeyrek finalde. Ve dörtlü finale kaldı. Kurallar gereği Fenerbahçe ile karşılaştım. Fenerbahçe kendi evinde, kendi ev sahipliğindeki organizasyonda yani bırakın finale çıkmayı, kupayı cebinde görmüştü. Özellikle dünya kulüpler şampiyonu olmasından sonra da iyice havaya girmişti. Ama dünya kulüpler şampiyonluğu aslında Fenerbahçe'deki sorunların üzerine örten bir e, yanıltıcı etki yarattı. Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bana göre çok öyle aman aman bir başarı değil. Çünkü yıllardır yapılmıyordu. Tekrardan organize edildi. Biraz e, hani laf ola beri gele şekli bir kupadır. İyice e, yani. Aman aman bir değeri yoktur açıkçası. Buna rağmen Fenerbahçe bunu kazandığı için mutlu oldu. Elbette o, mutlu olmaları hakkı ama gözden kaçırdılar. Türkiye Ligi'nde <gülüyor> Geçen sene içeride dışarıdan namalüp gidip sadece tek yenilgiyi finalde almışlardı şampiyonlarda yine ve o da kupaya mal olmuştu. Ee, oysa bu sene ligde VakıfBanka Banka yenildiler. Onu göremediler. Yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı ya da bir evet, Cumhurbaşkanlığı kupası da Süper Kupa'da da yenilmişler. Yani bunu göremedi Fenerbahçe. Ee, hasılı hayal kırıklığı yaşadılar evlerinde. Kupayı Vakıf Bank'ın kazandığına şahitlik ettiler. Türkiye adına tabii ki sevilmişlerdir ama kendi adlarına da büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar ki Fenerbahçe Acıbadem'in sponsoru ve de idarecisi korumunda bulunan Mehmet Ali Aydınlar üçüncülük maçını izlemeye gelmedi. Takıma olan tepkisini göstermek için final maçını izledi. Çünkü sponsor da aynı zamanda Vakıfbank'ın şampiyonla tanıklık etti. Hasılı Vakıfbank e, büyük bir başarı imza attı. Tebrik ediyoruz. Daha önce de Avrupa'da çeşitli kupalar kazanmışlardı ama bu en büyük kupaydı. Eee Vakıfbank ne yaptı? Yurtdışındaki oyun maçlarda 5 yabancı oynatma hakkı sınırsız yabancı oynatma hakkı oldu halde bunu kullanmadı. 3 yabancıyla sınırlı tuttu. Çünkü Türkiye liginde ancak 3 yabancı oynatabiliyor. E dediler ki bizin 3'ten fazla alıp sadece Avrupa'da oynatırsak içeride oynatamadan sonra takım içi dengeler karışabilir, bozulabilir diyerekten uyum olmaz diyerekten ya içeride de dışarıda da 3 oyuncuyla oynayalım yabancı. E, ve bu tuttu. Yani bu bu, bu sene tutamaz, seneye de tutmayabilir. Çünkü sporda her ne dal olursa olsun Doğrular her zaman değişebiliyor. Bugünün doğrusu gelecek sene yanlış olabiliyor. Ee, <gülüyor> Aykut kocaman bu sene Fenerbahçe'yi şampiyonlar taşıyor. Ee, yerli hoca şampiyon yaptı. Gördünüz mü diyorsunuz. Ama diğer yanda yerli hoca eğer Trabzon'da olamazsa e, Trabzon Trabzonspor'un başına yerli hoca da Trabzon'un şampiyon yapamadı mı diyeceğiz. O yüzden doğrular her zaman değişebiliyor. Doğrular başka, hakikatler başkadır sporda öyle diyelim. Tebrik edelim Vakıf Bank'a. Hakikaten önemli bir başarı. Devamını dileyelim. Artık bu tesadüfi bir başarı olarak kalmasın. Devamı gelsin. Bu kupanın gelmesinde Fenerbahçe'nin son 3-4 yılda yaptığı yatırımların etkisi vardır. Türk diğer takımların iştahını kabarttı. Rekabetin lezzetini arttırdı. Tebrik ediyoruz. Ve Dünya Kulübü bu Sayın Yıldırım Demirören'in ifadesidir. Beşiktaş'ın Dünya Kulübü Beşiktaş'ın erkek voleybol takımı ise küme düştü. Evet. Vakıfbank Güneş Skorta'nın kızları Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olurken Beşiktaş'ın 108 yıllık Beşiktaş doğum günü kutladığı günde erkek voleybol takımı küme düştü. İşte lafla Dünya Kulübü olunmaz. Küme düşersiniz ya da düşmezsiniz. Sporun içinde olan bir şeydir ama e, nasıl düştüğünüz de çok önemlidir. 5-6 aydır parasını alamıyormuş sporcular. Diğer yandan e, futbol kulübüne milyonlarca euro para harcanıyor. Oysa ki bir futbolcu verdiğiniz parayı adam akıllı bu branşlara yatırsanız işte Acıbadem'in vakıf yaptığı gibi çok rahatlıkla Avrupa çapında başarılar yakalabiliyorsunuz. Acıbadem'in ve fena vakıfın harcamaları taş çatlasın 5-6 milyon. Evet sözü epey uzattık. Konuşulacak çok şey vardı çünkü. Şimdi bir milli maç arası veriyoruz. Bizim hafta sonu maçımız yok ama salı günü Avusturya'ya Türkiye oynuyor. Şükrü Saracoğlu statında. Türkiye açısından bir dönüm maçı olacak. Ee, kaybederse muhtemelen e, Euro 2012 defteri kapanacak. Ve Gusy Ding de zaten dedi hani başarısız olursam bu iki maçta beni göndermesi için başkanla konuşacağım dedi. aslı o koltuk boşalırsa bir de milli takımın başına kim gelecek tartışması olacak. Ersun Yanal mı gelir? Fatih Terim mi gelir? Yoksa bir başkasını göreceğiz. Şimdilik bu kadar diyelim ve haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran